Evet arkadaşlar, bağlantı kesilmişti. Şimdi gelmiş olmalı. Ee, evet. e, dolayısıyla Tayfuriye adı devam ediyor. Sonra arkadaşlar bu Abdülhali Gücdüvaniye kadar geliyor. Gücdüvani'den sonra Şahin Akşibendi'e kadar az önce söyledim Hacegan adını alıyor. Şahin Akşibend'den sonra ise o Nakşibend e, nispesinden dolayı Nakşibendiye şeklinde günümüze kadar e, geliyor bu tarikat. Şimdi bu e, az önce şeyden bahsetmiştik. E, bu tarikatın e, Abdullahi Gücduvan tarafından prensiplerinin vaziyetinden bahsetmiştik. O prensipler şöyle bir göz atalım. Ondan sonra da Şah-ı ilave ettiği prensiplere bakalım. Ee, şimdi birincisi arkadaşlar, bunlara bu prensiplere 8 prensip bu. Ablal-Gücdüvani'ninki 8 prensip. Şah-ı de buna 3 tane daha ilave ederek toplam 11 prensip e, olarak karşımıza çıkıyor. Kelimat-ı Kutsiye deniyor. Gücdüvani'nin e, bu prensiplerine 8 prensibe e, verilen isim Kelimat-ı Kutsiye. Birincisi, huş derdem. E, dervişin aldığı her nefeste gafletten kaçınması, hakkı unutmaması. Her an hoş olmak, a, hakkı hatırda tutmak manasında e, bir ifade. İkincisi, nazar berkadem. Nazar berkadem arkadaşlar, ayağına bakmak demek. E, efendim, sözlük olarak manası, tercümesi bu. Ama esas e, kastedilen... Yürürken e, ayağına bakarak yürümek, gaflette sebep olabilecek herhangi bir şey görmemek için önüne, ayağına bakarak yürümek Nakşibendiye'nin prensibidir. Çünkü e, yolda yürürken sağa sola bakarsa insan gözüne bir haram ilişebilir. E, dolayısıyla bu onu etkiler veya e, dünyevi herhangi bir şey e, iliştiğinde, onunla kalbini meşgul ettiğinde de yine... Allah'ı anmaktan onu koyabilir, gaflete sebep olabilir. Dolayısıyla önüne bakıp, sağ solu teftiş etmeden yürümeyi temel prensip olarak kabul ediyor. Nakşibendiye ikinci prensip olarak. Sonra arkadaşlar üçüncüsü sefer dervatan vatan, vatanda sefer. Şimdi vatanda sefer esasen Dermiş'in kendi iç dünyasında sefer etmesi, vatanla kastedilen kendi bünyesi. İç dünyasındaki sefere seferder vatan deniyor. Yani lüzumsuz dışıda yapılan seyahatlerden vazgeçip kendini beşeri sıfatlardan ilahi sıfatlara ulaştıracak olan yolculuğu yapması. Bizim beşeri sıfatlarımız nedir? İşte nefis olduğu için bizde nefsin bir takım arzuları vardır. Eh bu arzuların peşinde koşarsa insan ahireti unutur, Allah'ı unutur. Dolayısıyla bu arzuları, bu nefsin bizde yaşattığı bu arzuları, bu vasıfları e, ilahi vasıflarla değiştirmek. Yani o vasıflardan ayrılıp ilahi vasıflara doğru sefer yapmak. Güzel huylarla onu dönüştürmek, değiştirmek ki bunun e, geçen haftalarda usulünden bahsetmiştik hatırlayacaksınız. Hani nefsani metot, ruhani metot dedik. Ve böylece nefsin emmareden levvameye, levvameden mülhime, mutmeneye doğru seferinden, dönüşümünden bahsetmiştik. İşte sefer bu sefer. Yani içte bir dönüşüm, kötü huylardan ilahi vasıflara, sıfatlara doğru yolculuk yapmak. Evet nakşibendiye bunu da bir prensip olarak ee, formüle etmiş. Tabi bütün tariklerde bu var, bu dönüşüm. Ama Nakşibendiye bunu sefer, dervet vatan şeklinde formüle ettiği için onun prensipler arasında özellikler sayılıyor. Şimdi e, dördüncüsü halvet der encümen. E, bu da yine Nakşibendiye'nin meşhur, en meşhur belki e, prensiplerinden. Bir vesileyle bunu da önceden size söylemiştim tasavvuf eğitim metotlarını anlatırken. Zahirde halk içinde bulunurken manen hakk ile beraber olmak manasına geliyordu. Yani halkın yanındayken Allah'ı anmaya kalbinin devam etmesi. Nakşibendiye'de zikri kalbi denen gizli sessiz kalbiyle yapılan zikir söz konusu olduğundan bunu iyice başarabilen yani kalbin zikretmesini sağlayabilen kişiler Çarşığı pazarda alışveriş yaparken ya da öğretmen öğretmenliğini yaparken, kadı kadılını yaparken, çiftçi çiftçiliğini yaparken yani herhangi bir dünyevi işle meşgul olurken de Allah'ı anmaya devam edebilirse işte o zaman halk içinde Allah'la baş başa olma halini sürdürüyor demektir. Ee, Nakşibendiler bunu da prensip olarak kabul etmişler. Bunu e, sağlamak üzere dervişlerini eğitirler. Ee, e, bir soruda şöyle bir şey var arkadaşlar. Nakşibendi isminin İmam Rabbani'den sonra Nakşibendi olduğu ders notlarında yazıyor. Bahattin Nakşibendi'den sonra e, değil mi? Arkadaşlar Bahattin Nakşibendi'den sonra Nakşibendi adını alıyor. Notlara dikkatlice bakalım. Bakın. Ancak İmam Rabbani'den sonra Nakşibendi e, adına bir de müceddiye ekleniyor. Yani Nakşibendi'nin müceddiye kolu şeklinde e, anılıyor. Veya Nakşibendi mücedidi diye bir mücedidiye e, kavramı da ekleniyor Nakşibendiye. İmam-ı Rabbani'den sonra olan budur. Çünkü İmam-ı Rabbani e, İmam-ı Rabbani e, Hindistan'da şimdi onun üzerinde duracağım. E, bir vesile önümüzde geliyor. E, i̇htida olaylarını anlatırken söyleyeceğim. Hindistan'da İslamiyet'in ee, yok olmasını önleyecek faaliyetler ile dini yeniden ya, e, ihya ettiği için o bölgede ve o, oraya bağlı olarak da İslam ülkesinde çok ciddi etkiler e, bıraktığı için o dinin yenileyicisi anlamında müceddit. Hatta müceddidi elfisani ikinci bin yılın hicri ikinci bin yılın e, yenileyicisi tecdit edeni vasfını kazanmıştır. O yüzden onunla birlikte Nakşibendiyenin Mamrabbani üzerinden devam eden silsilesine Mücedidi adı verilmiş. Evet halvet der enjümen de söyledik. Şimdi demek ki bir başka hususiyet arkadaşlar. E, yani beşinci prensip yadkert. Diliyle veya gönlüyle hakkı zikretmek. Bunlar, bu şimdiki prensipler hemen hemen birbiriyle aynı, yani aynı kapıya çıkıyor. Öyle diyelim. Ee, diliyle veya gönlüyle Allah'ı zikre devam etmek. Bazı geçt zikir yaparken kelime-i tevhidin ardından, yani la ilahe illallah zikrinin ardından ilahiyente maksudi ve zahkimatlu bir cümlesini söylemek. Yani Allah'tan başka ilah yok derken aynı zamanda Ya Rab, Sen benim esas kastettiğim sensin ve senin rızanı isterim cümle anlamına gelecek olan ve rızake bir talep ettiğim ancak senin istediğim ancak senin razı olmandır benden manasına gelecek cümleyi tekrar etmek e, nikahdaş, kelime kelimesi tevhidi söylerken aklımdan bütün yersiz düşünceleri atmak yani la ilahe illallah diye sadece diliyle bunu tekrar değil Allah'tan başka ilah yok bunu e, hissederek, yaşayarak efendim söylemek. Sekizincisi de yadaş, her zaman haktan agah olmak. Yani her an Allah'ı hatırda e, tutma özelliğini sıcak, canlı tutmak e, manasına geliyor bu kavramlar. Şimdi bunlara arkadaşlar dedi ki Şahın Akşibend'in vazettiği, ilave ettiği prensipler var. Nedir onlar? Üç tane prensip. Biri vukuf-i zamani, Diğeri vukufi adedi, üçüncüsü de vukufi kalbi. Vukufi zamani, e, içinde bulunan halin bilincinde olmak demek. Yaşadığı anı evet e, bilinçli yaşamak, gaflet içerisinde geçirmemek. Şimdi arkadaşlar tasavvuf elinin şöyle bir prensibi vardır. E, hiçbir kimse geçmişle ya da gelecekle meşgul olmamalıdır. Geçmişle meşhur olmamalıdır. Çünkü geçmiş geçmiştir gelmez. Efendim şöyle oldu da böyle oldu da şunu yapacaktım da olmadıydı da vesaire falan. E, bu Bunu ne kadar konuşsanız geri gelecek getiremeyeceğinize göre onu bırakın. Gelecekle ilgili de bir şey konuşmak e, yersiz derler. Çünkü gelecek de daha gelmedi. Geleceği de belli değil. O geleceğe kadar sizin hayatta olacağınız belli değil. E gelecekte şöyle yaparım, böyle yaparım, şunu planlarım, bunu planlarım, bununla meşgul olmamak lazım. Peki nedir önemli olan? Bu kufu zamani. Anı değerlendirmek. Buna diğer tarikatlar bunu ifade ederken İbnül Vakt olmak ifadesini de kullanırlar. Vaktin çocuğu olmak, İbnül Vakt. İşte bu anı değerlendirmek. Yani siz şu anda geçmişle ya da gelecekle ilgilenmeyip de bu, yaşadığınız anı değerlendirirseniz o zaman o an hemen takip eden e, dönemde geçmiş haline geliyor ve gelecekten bir an yanınıza geliyor. Onu değerlendiriyorsunuz. O geçmiş oluyor. Yeni bir an geliyor. Değerlendirmeye devam ediyorsunuz. Anı değerlendirmek demek hem geçmişi hem de geleceği değerlendirmek anlamına geliyor. Aksi takdirde siz bir geçmişi, bir geleceği düşünüp de anı değerlendirmezseniz üçü de elden gidiyor. Ne geçmişi, ne geleceği, ne de anı değerlendirmiş oluyorsunuz. O yüzden tasavvuf büyükleri bütün dikkati ana vermeyi söylüyor. Anı değerlendiren geçmişi de değerlendirmiş oluyor, geleceği de değerlendirmiş oluyor. Efendim kafiyet içerisinde geçirmemiş oluyor. Biri bu. ikincisi vukufi adedi, sayıya dikkat. Zikrin belirtilen sayılarda yapılması evet çok önemsenen bir şey. Yani size 95 defa, 99 defa ya da 100 defa şu tesbihi Ya Rahman, Ya Allah veya La İlahe illallah diyeceksin denildiğinde ya bana 99 de ama ben 100 de yaparım, Efendim, 110 da de yaparım dememek gerekir. Onun tesir e, şifresi o sayılardadır. Yani onlar malen tecrübe edilmiş sayılardır. O sayı adedince yapıldığında ne noksan ne fazla yapıldığında gerçek etkiyi oluşturur. E, aksi takdirde daha fazla yapsanız e, evet fazla yaptığınız belki daha makbul olması lazım. Hayır. Aynı tesir oluşmayabilir. Noksanında da oluşmaz. Bunu tam anlatmak için günümüzdeki e, teknolojik gelişmeyle irtibatlı olan şöyle bir örnek de verir e, nakşiler. E, siz diyelim ki bir yere telefon edeceksiniz. Telefonun son numarası 5. E, ya bir rakamda bir şey olmaz. E, burada 5 yazıyor ama ben 6'yı çevireyim deseniz e, konuşmak istediğiniz kişiye ulaşabilir misiniz? Ulaşamazsınız. Veya 4'ü çevireyim deseniz hedefe varabilir misiniz? Varamazsınız. Demek ki ne denmişse o, son, son rakamı 5 bitiyorsa 5'i çevireceksiniz ki evet hedefe ulaşmış olabilirsiniz. Bunun gibi adede dikkat etmenin na manevi etki bakımından çok önemli olduğunu belirtiyorlar. Üçüncüsü vukufi kalbi arkadaşlar. Bu vukufi kalbi zikir esnasında evet kalbe teveccüh edip zikrin manasının bilincinde olmak. Yani bunu işte canlı bir kalple ve manasını düşünerek icra etmeyi de yine bir prensip olarak vazetmiş. Tabii bu prensipler arkadaşlar diğer tarikatlarda da mevcut olan prensiplerdir. Yani hedeflenen prensiplerdir. Ancak Nakşibendi'yi bunu formüle ettiği için ve temel prensip olarak bu formüller ile andığı için ona ait prensipler olarak biz bunları anıyoruz. Yoksa her bir tarikatın kalpte Allah'ın zikredilmesi, her an gafletten uzak durulması, anı değerlendirmek, hem yalnız yerde hem de başkasının yanında Allah'la birlikte olma, gayreti içerisinde olmak ve benzeri prensipleri vardır. Yani böyle uygulamalar, anlayışları söz konusu. İslam Dünyası'nın hemen her bölgesine yayılan Nakşibendiye Tarikatı özellikle Ubeydullah Ahrar'ın gayretleri sonucu 15. yüzyılda Orta Asya'nın en yaygın tarikatı haline gelmiştir. Ubeydullah Ahran halifelerinden Kütahyalı abdullah Ilahi'nin İlahi'nin öncülüğünde 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren arkadaşlar Nakşibendiye Tarikatı Anadolu ve Rumeli'de yayılmış ve zaman içerisinde Anadolu Orta Asya'dan sonra Nakşibendiye'nin ikinci büyük merkezi haline gelmiştir. Daha sonra arkadaşlar 17. yüzyılda İmam Rabbani ile birlikte Hindistan'da Mücedidiye kolu az önce söyledik meydana gelmiş. Ve bu kolla birlikte Nakşibendiye tarikatı Hindistan'ın en faal tarikatlarından biri haline gelmiştir. Dört büyük tarikatından biri haline gelmiştir. Böylece Hint alt kıtası Orta Asya ve Anadolu'dan sonra tarikatın üçüncü büyük merkezi haline gelmiştir. Demek ki önce Orta Asya, onu takip eden Anadolu, daha sonra da Hindistan bölgesi. Evet Nakşibendiye'nin çok etkili olduğu bölgeler. Nakşi şehirlerinden İsa Veli'nin gayretleriyle 16. yüzyılda bazı şamanist kırgız gruplar Müslüman olmuştur. Müslüman olan Kırgızlar'ın faaliyetleriyle de İslamiyet'in Moğollar ve bazı Kazak yöneticiler arasında yayıldığı bilinmektedir. Şimdi İmam Rabbani'nin Hindistan'daki faaliyeti ve etkisi ne vesileli olmuş ona baktığımızda şöyle bir ile karşılaşıyoruz. İmam Rabbani döneminde arkadaşlar Babürlü hükümdarı Ekber Şah, ve onun yerine geçen oğlu Cihangir bir din projesi geliştiriyorlar. Yani din ilahi diye andıkları aslında ekletik bir din. Yani Hinduizmden, Budizmden, Efendim Hristiyanlıktan, Brahmanizmden biraz İslamiyetten görüşler alarak yeni bir din oluşturma projeleri var. İşte buna karşı İmam Rabbani çok ciddi mücadele veriyor dervişleriyle, yöneticilere yazdığı mektuplarla, onları uyararak, efendim ehli sünnet inancına e, bağlılıklarını sağlayarak e, işte bunu onun gayretleriyle, yani İmam Rabbani ve e, halifelerinin e, müritlerinin gayretleriyle arkadaşlar bu Ekber Şah'ın ve e, oğlu Cihangir'in bu projesi akim kalıyor. Yani gerçekleşmiyor. Eğer gerçekleşseydi Hindistan'da İslamiyet buharlaşıp gidecekti. İslamiyetin yok olmasını İmam Rabbani ve çevresinin gayretleri önlemiştir. Tabi Hindistan deyince arkadaşlar Pakistan'ı da içinde düşüneceksiniz. Yani Pakistan da Hindistan toprakları içerisindeydi. Sonra Hindistan'ın Müslümanları Pakistan olarak ayrıldılar. Dolayısıyla Pakistan diye bir Müslüman devlet olmayacaktı da diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar, bu tarikatın Çin'de Cumhuriyet ve Komünizm dönemlerinde en dinamik Müslüman grup bu oluşturduğunu yine kaynaklar bize bildiriyor. 1958'de komünist hükümet Nakşibendi şeyhi mazen Uya karşı çeşitli suçlamalarda bulunmuş. Devletin baskısı ve asimilasyon politikaları Çin'de tarikatların dolayısıyla İslam'ın yayılmasını engellemiştir. Çünkü çok ciddi etki yaptığını onlar da fark etmişlerdir. Öte yandan bizim esas Anadolu'yu ilgilendiren bir gelişme haldi Bahadır' ile oluşan Nakşibendi'ye de kolu 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren Arap topraklarında Türkiye'de ve Kürtlerin yoğun olduğu bölgelerde çok ciddi şekilde yayılmıştır. Halideye bağlı birçok sesle günümüzde özellikle Türkiye'de hayatiyetin devam ettirmekte, buradan dünyanın muhtelif bölgelerine yayılışını sürdürmektedir. Özellikle arkadaşlar günümüzde Anadolu'da cemaat şekil e, isimleriyle anılan ondan fazla e, grup vardır ki bunlar Nakşibendi e, kökenlidir. Bir de Nakşibendi Halidi kökenli. Tabii Mücedidi olanlar da var. Yani Mücedidi eslistesi olarak da devam ediyor e, ve onlar e, bir şekilde e, aktif faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Kübreviye tarikatına gelince arkadaşlar, bu da büyük tarikatlardan Harizmi Necmeddin Kübra tarafından kurulmuş. Yeseviye ve Hacegan ile birlikte Orta Asya kökenli 3 büyük tarikattan biri olmuştur. Harizm merkezde olarak Orta Asya'dan Afganistan, Hindistan, Çin, Güneydoğu Asya, İran, Irak, Suriye ve Anadolu'ya kadar geniş bir alanda yaygınlık kazanmıştır. Kübreviye şehi Seyfettin Baharzi Buhara ve çevresinde faaliyeti sırasında İslam'a ısındırmak için Moğollardan Çağatay Han'ın veziri Kutbuddin'e mazlum bir mektup göndermiş. Ayrıca gelecekte Altın Orda'nın sultanı olacak olan Altın Orda bu çadır demek arkadaşlar. Altın efendim karargah anlamında bir bir devlet kuruluyor bu isimle. Ee, onun sultan olacak olan Berke'nin İslam'ı seçmesinde etkili bir rol oynamıştır. Ee, Tabi Sultan'ın e, Müslüman olması Teba'nın da evet İslamiyet'ten etkilenmesini ve ihtimalarını beraberinde getiriyordu. Daha önce bunun örneğini vermiştik. Kübreviye Şeyh'i Nurettin Abdurrahman İsferayi'ni Hilafetin eski merkezi Bağdat'ta İslam'ın otoritesini yeniden tesis etmeye hedeflemiştir. Bu amaçla Argun'un Yahudi Veziri Cemalettin ve diğer vezirlerle bağlantı kurmuş. Vezir Saadettin Sabeci'yi müritleri arasına katmayı başarmıştır. Nurettin Abdurrahman İsferayi'ni ayrıca arkadaşlar, buraya dikkat, Kazan Han ve Sultan Olcaytu'ya hitaben risaleleri kaleme almış. Bir diğer Kübrevi Şeyhi Saadettin İbrahim yaklaşık 100 bin Moğol askeriyle birlikte Gazan Han'ın İslamiyet'i kabul etmesinde önemli etkisi olmuştur. Demek ki Gazanhan Han'ın Müslüman olması 100 bin tane ona bağlı Moğol askerinin de Müslüman olmasını beraberinde getirmiş. Kübrevi dervişlerinin gayretleriyle Keşmir'de birçok Hindu'nun Müslüman olduğunu bize kaynaklar yazıyor. Keşmir'de etkili faaliyetleriyle tanınan Ali Hemedani'nin halifelerinden Şeyh Ahmet ile Babası Süleyman'ın Brahmanizm'den ihtida ettiği naklediliyor. Kübrevilerin Çin'de faaliyet gösteren şeyhleri de var. Burada Çinli isimler. E, dolayısıyla onların e, Ahimayeti Kebiku Baha e, Bayi Hedai isimli şeyhleri. Daha başka e, şehirler de var. Tabii Çinci olduğu için telefuzunun nasıl olduğunu tam e, bilmiyorum. Ama yazılışı bu şekilde. Bunların faaliyetleriyle arkadaşlar birçok kişinin Çin'de Müslüman olduğu belirtiliyor. 1983'te Çin'de 10 bin kadar mensupların olduğu ifade ediliyor o zamanki rakamlara göre. Evet arkadaşlar Orta Asya'daki bu tarikatlardan sonra Şimdi Afrika'ya geçiyoruz. Bediyeniye tarikatı Kuzey Afrika'da kurulmuş. Ebu Medyen tarafından yine aynen diğer büyük tarikatların kurulduğu tarihlerde. Yani Kadiriyenin, Rifaiye'nin, Söhre Belediye'nin, Nakşibendiye'nin kurulduğu tarihlerde kurulmuş. Tabi önce Af Kuzey Afrikat'a yayılmış ancak bu tarikattan arkadaşlar üç büyük tarikat sonradan doğunca o tarikat bunların içerisinde erimiş. Nedir onlar? Şazeliye, Bedeviye ve Desukiye tarikatları. Şazeliye arkadaşlar Tunus'ta kurulmuş ve oradan Kuzey Afrika'da muhtelif ülkelere Fas, Cezayir, Mısır, Libya ve diğer ülkelere yayılmış çok etkili bir tarikat. E, bugün de öyle. E, bunun bir kolu Mirganiye Sudan'da faaliyet gösteren büyük tarikatlardan bir tanesi. O ülkenin yapılanmasına çok ciddi etki bulunuyor, etkisi oluyor. Dolayısıyla o Sudan bir tarikat merkezi bir devlettir esasen. E, aynı dönemde arkadaşlar kurulan Senussiye kolu. Fas'tan Yemin'e kadar geniş bir etki oluşturuyor ve bu tarikat oradaki Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'i öğreterek efendim çocuklarına dini öğreterek İslam'ın canlı bir şekilde yaşanmasını ve yayılmasını sağlıyor. Esas Senusiler arkadaşlar adlarını 20. yüzyılın başlarında batılı sümürgecilere karşı verdikleri mücadele ile duyuruyorlar. Fransızlar, İtalyanlar ve İngilizlerle kıyasıya mücadele eden bir tarikattır Senusiye. E, ve çok çok örgütlü yapıları olduğu için e, bunu uzun süre devam ettirmeyi başarmışlardır. E, Bedeviye tarikatıyla Dessukiye tarikatları Mısır'da kurulan tarikatlardır. Biri Mısır Tanta'da, diğeri de Desuk şehrinde kurulmuş. Bedeviye tarikatı bugün, bugün Mısır'ın en etkili tarikatıdır. Ama Mısır dışında pek etkili olamamıştır. Evet şeyde Desukiye'de Mısır'da ve Sudan'da etkili olmuş. Şimdi arkadaşlar bir başka tarikat Hindistan'da kurulan Çişdiye veya de diyebiliriz. Hindistan'da faaliyet gösteriyor ve Kadirye Nakşibendiye Sühre verdiği gibi tarikatlarla birlikte dördüncü etkili tarikat haline geliyor e, Hindistan'da. Anadolu'da kurulan bir tarikatımız Mevleviye Tarikatı. Bildiğiniz gibi Mevlana Celaleti'nin Rumi tarafından Konya'da kuruluyor. Ve oradan e, Kuzey Afrika'ya, Balkanlara ve Anadolu'da tabi e, oldukça yaygın hale geliyor. Bu tarikatın biz e, iki çizgisi olduğunu sonradan görüyoruz. Biri Mevlana'nın oğluyla birlikte Sultan Vela'da e nispet edilen Velet konu. Diğeri de Mevlana'nın şeyhi. Şems-i Tebriziye nispet edilen Şems kolu. Veled kolu arkadaşlar aynı Mevlana çizgisini devam ettiriyor Ehl-i Sünnet anlayışı üzerine. Ancak Şems kolundan olanlar az önce söylediğim Bektaşilerin durumunda olduğu gibi e, Ehl-i Sünnet çizgisinden sapıyorlar. E, bunlarda da yine içkinin ve benzeri bir takım e, haramların işlendiği bir tarikat, bir kol haline geliyorlar. Evet, daha sonra yalnız bu Şems kolundan olanlar, yani eli sünnet dışına çıkanlar daha hakim konuma geliyor ve tarikatı bektaşiler gibi bir bektaşilik gibi bir konuma getiriyorlar. Ama bununla birlikte her dönemde mevleviyi içerisinde eli sünnet bugün de eli sünnet inancında olan ve bunu devam ettiren kişiler olduğunu biliyoruz. Balkan ve Birinci Dünya ee, da Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşları sırasında mevlevi haneler birer sosyal dayanışma ve yardımlaşma görevi üstleniyorlar. Bu çerçevede yeni kapı mevlevi hanesi hastaneye dönüştürülüyor. Kıbrıs, Girit gibi adalardaki mevlevi haneler Müslümanlar için bir sığınak ve Anadolu'ya geçiş vazifesi görüyorlar. Birinci Dünya Savaşı'nın girmesiyle arkadaşlar, cihana mukaddes, cihadı mukaddes ilan edildiğinde. Ee, Veled Çelebi'nin kumandası altında bir alay oluşturuluyor. Mücahidini Mele Meyleviye alayı ve bunlar gönüllü olarak Filistin cephesinde e, savaşıyorlar düşmanlar. Evet arkadaşlar tarikatların büyükleriyle alakalı e, size e, çok özet olarak e, verdiğim bilgiler e, bunlar. Ee, tarikatların büyüklerini evet e, anlattım. Bunların kollarıyla birlikte baktığımızda İslam dünyasında 370'ten fazla tarikat, şube ve kollarının olduğunu biliyoruz. Ancak onlara burada yer vermenin imkanı olmadığını siz de biliyorsunuz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Haftaya bir başka konuda görüşmek üzere.